الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجماعين رب اشرح لي صبري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma ve fahma ve alhaqni bi's-salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hasme şey'un fi'l-ardı ve la fi's-sama' ve Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günde Sizlerle nefis terbiyesi üzerinde Sohbetimiz olacak Allah nasip ederse Nefis nedir? Nefis terbiyesi nedir? Nasıl olur? Nefis terbiyesinde Kullanılması gereken metotlar nelerdir? Nebevi metotlar nelerdir? Bu metotlarda düşülen hatalar Nelerdir? Nefsi terbiye etmenin önemi nedir? Nefsi terbiye etmeden yaşamanın getirecek olduğu tehlike nedir? Bunlarla ilgili inşallah hep beraber bilgilerimizi paylaşacağız sizlerle. Değerli müminler Nefis Kelime olarak bir şeyin has oluşu, güzel oluşu, insana güzel görünülmesi, bir şeyin insan tarafından enfes, güzel görünmesi, insanın ona etmesi, onu elde etmeye çalışması, ona doğru kendisinde bir zafiyet hissetmesi, ve onu elde etmek için gayret sarf ettiği şeyler manasında bir kelimedir. Aynı zamanda nefis kişi manasındadır. İnsanın ruhundaki cevher manasındadır. insana verilen akıl nimetiyle birlikte, insana verilen değişik zevkler, tatlar, insanın arzu ettiği şeylere meyilli olması, burada nefsin kendi tarifi, kendi esas vasfı bu şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse biz burada nefis terbiyesi derken insanın fıtratında var olan zevklere, mala, mülke, makama, eğlenmeye her türlü insana hoş gelen zevklere temayülü eğilmesi. Ona doğru kendisinde bir zafiyet, bir akışkanlık hissetmesi konusunu ele alacağız ve burada insan acaba nasıl kendisini bu istekler, arzular karşısında raptu zapt eder, kendisini zapt eder, kendisini kontrol eder, bunları ele alacağız nasip olursa. Değerli kardeşlerim, allah Teala melekleri yarattı biliyorsunuz. Melekler Allah'a ibadet ediyorlar, onu tesbih ediyorlar. Bir de insanı yarattı farklı olarak. Melekler ile insanlar arasında en önemli fark insanın aklını hür bir şekilde kullanabilme özelliğinin olmasıdır. İnsanı kendisini kontrol etme, kendisini istediği yönde hareket ettirebilme yetisine, yetkisine, sıfatına sahip olabilmesidir. Bu nedenden dolayı eğer insan kötülüğe meyleden bir fıtrat üzerindeyken kendini Allah'tan gelen akıl vahiy ile birlikte iyiliğe doğru meylettirirse Kötülüklerden sakınırsa, iyinin peşine koşarsa, kötülükten ve kötülerden nefret edip onlardan uzaklaşırsa Allah'ın razı olduğu bir kul olacak ve kendisi bu şartlarda meleklerden daha üstün bir makama sahip olacaktır. allah Teala çok farklı bir mahluk yarattı. Öyle bir mahluk ki bu. Kendisine verilen akıl ile istediği yöne hareket edebiliyor Allah bu yetkiyi ona verdi Başka hiçbir mahlukta bu yetki yoktur Cinlerde de vardır Hayvanlarda Daha nebatatta Cemadatta yani Cansız varlıklarda Böyle bir kendine Kendi başına buyurup Kendi başına hareket edebilme özelliği yoktur Sadece insanda var Dolayısıyla İnsan bu emaneti, bu akıl emanetini, bu cüz'i irade emanetini aldıktan sonra kendisine bir mükellefiyet verilmiştir. Allahu Teala adeta şunu söyler. Ey insan sana akıl verdim, irade verdim, hareket edebilecek hareket hürriyeti verdim. Öyleyse, öyleyse... Sana verilen bu emaneti kötü yönde kullanma. iyi yönde kullan. Nasıl iyi yönde kullanabilirsin? Onun içinde sana peygamberler gönderdim, kitaplar gönderdim. Başta sana akıl derdim, fıtratını da kulluk edebilecek, kulluğu en güzel şekilde yapabilecek bir evsafta, bir nitelikte seni yarattım. Öyleyse senden beklediğim şey hür olmana rağmen. Serbest olmana rağmen, akıllı olmana rağmen, iradene sahip olmana, irade hürriyetine sahip olmana rağmen bunları doğru şekilde, doğru yönde Allah'ın istediği ve razı olacağı şekilde iyi yönde kullanmandır diyor Allahu Teala. Dolayısıyla insanoğlu bu akıl, bu hürriyet ve bu mükellefiyet içerisinde dünyaya gönderildikten sonra Allah-u Teala insanoğlunu seyre dalıyor. Acaba ne yapacak? Ahmet ne yapacak? Mehmet ne yapacak? Ayşe ne yapacak? Fatma ne yapacak? Vermiş olduğum bu aklı, bu irade hürriyetini acaba kötü yönde mi kullanacak? İyi yönde mi kullanacak? diye allah Teala temaşa ediyor, seyrediyor. Bütün bu hürriyetinizi Kullanabileceğimiz alan olarak da dünyayı yaratıyor. Ve dünya bir sahne, insan bu sahnenin aktörü seyreden yüce Allah, hüküm veren yüce Allah olacaktır sonunda. Dolayısıyla madem ki biz akıllı varlıklar olarak yaratıldık ve bize cüz'i iradenin verilmesini kabul ettik. Bu iradeyi, bu cüz'i irade akıl ve hareket serbestiyeti özelliklerini Rabbimizden ister iken aynı zamanda Rabbim sen bana ver, göreceksin ki ben bu emaneti, bu emaneti kötü yönde kullanmayacağım, söz veriyorum diyoruz, dedik, bunu dedik, bunu ruhlar, ruhlar aleminde söyledik, kabul etti, bu emaneti kabul etti, inna arzna alamanete.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 Ahlak olma görevi? Kötü ahlaktan sakınma görevi? Allah'ın adil sıfatının gereği, adil olma görevi, zulmetmeme görevi, hak yememe görevi, bütün bu görevleri kabul etmiş olduk. Ne zaman? Allah'ın bize vermiş olduğu akıl nimetini, cüz'ü iradenin hürriyetini, hareket özgürlüğünü ondan istediğimizde bunları kötüye kullanmamak üzere bu sözleri Allah'a verdik değerli kardeşlerim. Ama bugün baktığımızda maalesef bu sözümüzün farkında olmadığımız anlaşılıyor. Hem söz verdik Rabbimize Ya Rab bu özellikleri bana der ben de sana güzellikler göstereceğim. İyilikler göstereceğim. Yani Rabbim senin vermiş olduğun bu nimetleri kötüye kullanmayacağım diye söz verdik. İşte bu sözün eri olmak lazımdır. Bu sözün eri olanlar değerli kardeşler dünyada bu imtihanı kazanan insanlardır. Bu sözün eri olmayıp vermiş olduğu bu sözler sözden Kaflete dalanlar, nefsin kötü arzularına kulak vermek suretiyle nefsani arzuların peşinde koşanlar, nedir bu nefsani arzular? Mal sevgisi, mülk sevgisi, makam sevgisi, menfaat sevgisi, zevk, sefa, eğlence, haram, helal tanımadan, sınırsız özgürlük, sınırsız eğlence, bütün bu şeyler nefsin arz diye bu şeyleri kontrollü bir şekilde kullanacağımızı vaat etmiş oluyoruz Yüce Rabbimize. Ama bugün bunu kullanmıyor isek bu şekilde değerli kardeşler o zaman kendimize dönüp bir sormamız lazım. Neden bu dünyaya geldim? Ne yapmam gerekiyor? Görevim ne? görevimle ne? Ödevim ne? Nereye gidiyorum? Niçin gidiyorum? Ne, orada ne olacak? Bütün bunları bilmek lazım. Bizler bu dünyada değerli kardeşler, nefsani arzuların tatmin edicisi olan varlıklar olarak gelmedi. Ye, iç, yat bunlar için gelmedik değerli kardeşler. Bunlar insanın yemesi, imtihan sürecinin devam etmesi içindir. Yaşaması için, yaşaması lazım. İnsanın uyuması, Yine dinlenmesi için. İnsanın Allah'ın helal kılmış olduğu zevklerden, eğlencelerden tatması, bunlardan istifade etmesi, harama karşı kontrol, kendisini kontrol edebilmesi içindir. Bazı insanlar doyumsuzdur. Allahu Teala kendisine helali verir, o harama gider. Helali unutur, evde helali unutur, gider haramın peşine düşer. İşte bu kaybetmektir. Ey insan seni oraya sevk eden ne? O haramın peşine düşmene sebep olan ne? Helalini unut helalini unuttuğun zaman helaline zulmediyorsun. Onun hakkına giriyorsun. İşte bütün bunlar değerli kardeşler. Şeytanın kötü amelleri insana iyi göstermesinden başka bir şey değil. Helali bırakıp da harama düşmek şeytanın kötüyü iyi suretinde insana takdim etmesinden başka bir şey değildir. O yüzden şeytan ile arkadaşlık yaptığımızda şeytan daima bizi kötüye götürecek. İyi olan şeyleri kötü gösterecek, kötü olan şeyleri iyi gösterecektir değerli müminler. Bakınız namaz ibadeti, oruç ibadeti, zekat ibadeti, hac ibadeti, bütün bunlara baktığımızda değerli kardeşler, hepsi insanın nefsini bir başka yönden terbiye etmesi için Yüce Rabbimiz tarafından vaz edilen vesilelerdir, araçlardır. Mesela bazı insanlar namazı Allah'a gösterilen bir iyilik, ona yapılan bir iyilik, onun menfaatine yapılan bir iş olarak algılar ki kesinlikle yanlıştır. Namaz Allah'a yapılan bir iyilik değil. Kula yapılan bir iyiliktir. Kulun kendine yaptığı bir iyiliktir. Neden? Çünkü namaz ile insan bedenini, ruhunu terbiye ediyor. Namaz ile insan Allah'ın huzuruna çıkıp Rabbim Eksiyimle, hatamla Huzuruna geldim Benim esas gayem senin huzurunda rukuya gitmek Secdeye gitmek Beden ile yapmış olduğum rukuyu Ruhum ile yapacağımı da göstermek Bedenim ile yapmış olduğum secdeyi Ruhum ile de yapmak istediğimi Ruhumun da secde ettiğini Göstermek için Geldim, Ruku ediyorum, secde ediyorum Kıyamda sana saygı Duruşunda bulunuyorum Rabbim Rabbim bana yardım et Rabbim nefsimin kötü arzularına karşı, şeytanın kötü vesveselerine karşı bana yardım et dediğimiz önemli bir terbiye unsurudur. Önemli bir terbiye vesilesidir. Önemli bir terbiye aracıdır namaz. Rabbimizden yardım istediğimiz, nefsimizi terbiye etmek için Rabbimizden yardım istediğimiz Nefsimizi terbiye etmek için rukuya gittiğimiz, secdeye gittiğimiz, başımızı yere koyduğumuz el insan Allah karşısında zelilsin, Allah karşısında sen bir kulsun Asla çakasatma, asla cabbarlık, zulüm, zalimlik yapma Asla zulüm yapma, asla Allah'ı unutma Allah'ı asla yürürken yeri delecek gibi adımlar atma İnsan olduğunu, olduğunu, kul olduğunu, zelil olduğunu, boyun büktüğünü göster manasında çok önemli bir ibadettir. Ve bu ibadeti yapanlar eğer bu ibadeti hakkıyla yapıyorsalar halin selimlik özelliğini kazanırlar. Kul olma özelliğini kazanırlar. Saygılı olmayı, sevgili olmayı öğrenirler. Zulmetmemeyi öğrenirler. Zayıf olduklarını bilirler. Zayıflıklarını Allah'a arz ederler. Her zaman yardıma muhtaç olduklarını arz ederler. Kendilerinden çıkan bir iyiliğin Rablerinin yardımıyla gerçekleştiğinin farkına varırlar. Bencillik yapmazlar. Ben yaptım demezler. Ben hak ettim demezler. Allah verdi. Allah nasip etti. Allah bana yardım etti de ben bunu yaptım derler. İşte namaz bu kadar önemli bir ibadet. Daha saymakla bitmez faydası. Geçelim tabi vaktimiz kısıtlı olduğundan diyelim. Zekat mesela, zekat insanın mala karşı tamahkarlığını, mala karşı aşırı özlemini frenleyen, kontrol eden mal ile arasındaki münasebeti Allah'ın istediği şekle hizaya sokan, sokma, sokma gayretinde olan bir ibadettir. Zekatını verirken onu severek, o malı sevdiğin halde cebinden çıkartıp o parayı bir fakire bir muhtaca verirken Şöyle diyorsun Ben bunu veriyorum ama ben bunu kazanmak için Ne kadar terlemiştim Ne kadar yorulmuştum Bu mal bana ne kadar da sevgiliydi Ama bunu veriyorum diyorsun İşte bunu verirken Mala karşı içinde oluşan Aşırı sevgiyi kontrol etmiş oluyorsun Mala karşı arana bir mesafe koyuyorsun Ey insan Mal sevgisi Mülk sevgisi için yaşamıyorsun Dikkat et bunlar senin elinin kiridir Bugün vardır, yarın yoktur. Bunlar bir vesiledir, bir araçtır diyorsun. İşte bu anlamı kendi ruhuna anlatabilmek için zekatı veriyorsun. Allah zekatı bu yüzden vaaz etmiştir. Bu yüzden emretmiştir. Zekatın böyle bir... Hemen söyleyelim. Bir faydası var. Daha birçok faydası var da. Gelelim. Hac. Hacın ne faydası var ruh terbiyesinde, nefis terbiyesinde? Toplanıyorsun, tek elbise giyiyorsun... Dikişsiz elbise giyiyorsun. Dünyalık efendim, elbiselerden, altından, gümüşten, süslerden, dikişlerden, dikişli elbiselerden uzak duruyorsun. Kefeni hatırlıyorsun. Yanında hiçbir şey yok. Sadece zaruri eşyaların var. Yani gözlüğü bile takmak durumunda zorunda olduğun için takıyorsun. Yani değil mi? Hiç dünyadan bir eser yok ve orada diyorsun ki ey insan bu dünyaya geldin hiçbir şey almadan gideceksin bir kefen ile gideceksin o kefen de senin için değil senin vücudunu örtmek için sana faydası yok ama seni gören insanlara faydası var senin vücudunu görmemeleri için seni gören insanlara faydası var ve işte burada mahşeri hatırlıyorsun orada hesap verme gününü hatırlıyorsun toplanacağımızı, hesap vereceğimizi hatırlıyorsun. Dolayısıyla diyorsun ki, ey nefis şımarma, ey nefis ebedi değilsin, ey nefis mahşer var, ey nefis Allah var, ey nefis hesap var, kitap var, ey nefis aklını başına al, ey nefis bir şey götüremeyeceksin bir dünyadan diyorsun. Ve işte bir nefis terbiyesi, hac ibadetiyle gerçekleşiyor. Oruç ibadetiyle, değerli kardeşler, yemeye, içmeye olan, tamahkarlık, yeme içme arzusu, iştah, doyumsuzluk gibi bizi e, kendi rotamızdan, normalliğimizden çıkaracak olan aşırı sevgiler dizginleniyor, kontrol altına alınıyor. Ey yiyecekler, ey soğuk su, ey tatlılar, sizi seviyorum ama sizi gerekirse belli bir müddet yememeyi de biliyorum. Yememem gerektiğinde, haram olduğunda, helal olmadığında sana karşı kendime fren koymayı da biliyorum diyorsun. Frenliyorsun kendini. Az Allah celle celaluhu inşallah. Değerli kardeşler, işte orucun da insanın yemeye, içmeye karşı olan tamahkarlığını frenleyen önemli bir özelliği var. Demek ki bütün bu örneklerden şunlar şu ortaya çıkıyor. İbadetler Allah için değil. İbadetler bizim içindir. allah Teala'nın bizim namazımıza, zekatımıza, orucumuza ihtiyacı yok. Ama bizim bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bu ibadetler bizi terbiye ediyor. Çünkü bu ibadetler nefsimizi terbiye ediyor. Çünkü bu ibadetleri yaparken biz Rabbimize vermiş olduğumuz sözde durduğumuzu gösteriyoruz. Bunlar şahitler oluyor. Evet Rabbim namazım şahittir, orucum şahittir, haccım şahittir, zekatım şahittir ya Rabbi. Ben vermiş olduğum sözde durmaya çalıştım diyorsun. Ama bunlar yoksa ne diyeceksin? Nasıl delil göstereceksin? Rabbim ben sana vermiş olduğum sözde durdum. Neyi göstereceksin? Allah için terlemediysen, Allah için yorulmadıysan, Allah için gayret sarf etmediysen, Allah için bir ezaya, bir cefaya katlanmayı göze alamadıysan Rabbine neyi göstereceksin delil olarak? Evet değerli kardeşler, öyleyse bu ibadetlere sımsıkı sarılalım ki ve bunları en güzel şekilde hakkıyla yapalım ki nefis terbiyemiz konusunda bu ibadetler bizlere yardımcı olsun. Ve bizi Allah'ın arzu etmiş olduğu o güzel insanın seviyesine, razı olduğu o kulun seviyesine bizi çıkarsın değerli kardeşler. Değerli kardeşler, nefis terbiyesi konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bize yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsimizi nasıl terbiye etmemiz gerektiğini bize hareketleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla, tavsiyeleriyle, takrirleriyle göstermiştir. Ve biz onun içinde olduğumuz zaman bu terbiye metodunu izle izlemişizdir demektir ve onun terbiye metodunu izleyenler, kendi nefsine onu tatlik edenler başarılı olacaklardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Yüce Rabbimiz ne diyor? قَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ Sizler için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örneklik vardır. Nefis terbiyesi konusunda, diğer kulluk görevleri konusunda çok büyük güzel bir örneklik vardır. Bu örneği alın. Bu örneği alın diyor. Değerli kardeşlerim bazı insanlar nefsini terbiye etmek için peygamberin tavsiye etmediği, emir buyurmadığı, tavsiye etmediği bir takım yöntemlere başvuruyorlar. Mesela bunlar nedir? Efendim insan bazı insanlar Hindistan'da şurada burada görürsünüz onlar batıl şeyler. Şiş sokuyor kendine karnına, dudaklarına şişleme yapıyor, ateş üzerinde yürüyor bilmem ne. Acayip şeyler. Kendine eziyet ediyor. İran'da görüyorsunuz. Vuruyorlar zincirlerle. Kan atıyorlar kendilerine. Bunlar nef terbiyesi. Bunlar peygamberin metodla alakası yok. Peygamberin metodu bu değil değerli kardeşler. O yüzden biz peygamberin metoduyla yetinmemiz lazım, ihtifa etmemiz lazım. Allah'ın Resulü'nün bize göstermiş olduğu kulluk örnekliği en güzel örnekliktir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığınızın Suriye'deki olayları görüyorsunuz. Onları ki Onların başına gelen bu musibet yıllar önce Kurtuluş Savaşı sırasında bizim de başımızdaydı. O kardeşlerimize yardım edelim. Bu bugün inşallah Türkiye çapında Diyanet İşleri Başkanlığımız Suriyeli kardeşlerimize yardım kampanyası düzenlemiştir. Bu kampanyaya katılalım ki vermiş olduğumuz bu paralar değerli kardeşlerin ahirette karşımıza gelsin, şahitli geçsin. Boğazlarımızdan lokma geçmiyor. Haberleri açtığınız zamanlar gördüğünüz zaman, zaman boğazımızdan lokma geçmiyor. Allah bunların hesabını bize soracak. Onlar bizim özümüz. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Onların başına gelen bu felaketler yıllar önce bizim de başımıza gelmişti. Allah bütün Müslümanları bütün felaketlerden bu efendim kardeş alan bu tür zulümlerden korusun değerli kardeşlerim. Ama onların başına geldi. Biz onların yanındayız. Onlar bizim kardeşlerimiz, komşumuz. Onlara yardımcı olmamız lazım. Diyenmişşehir Başkanlığı olması gereken bir görevi yerine getiriyor. Ve inşallah bizler de Türkiye Müslümanları olarak bu efendim e, şeyde payımız olsun yardım kampanyasında bizim de payımız olsun diye elimizden geleni yapacağız. i̇nşallah Teala değerli kardeşlerimiz vermiş olduğumuz bu miktarlar az veya çok ahirette bizim lehimizde şahitlik edecek olan şeylerdir. Onları orada görmeyi çok arzu edeceğiz. Keşke biraz daha vermiş olsaydık diyeceğiz. Günahkarız. O kardeşlerimize yardım edemiyorsak günahkarız. Bunu da bilelim. Günahkarız. Bakınız Allah'a hamdolsun durumumuz iyi. Durumumuz iyi. Emniyet var. Afiyet var. Yani o kargaşa bizde yok. Hamdolsun o kardeşlerimize de Allah-u Teala yardım etsin. Onlar da emniyet içerisinde güven içerisinde yaşasınlar. Zulüm kalksın başlarından inşallah Teala. Dua edelim namazlarımızda o kardeşlerimiz için. Değerli kardeşlerim. Allah bizden razı olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi nefsin terbiye eden kullardan eylesin. Bize, bizden razı olsun. Ahirette razı olduğu kullar zümlesine bizleri ilhak eylesin. Bizleri cennetler cennetiyle orada müjdelesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fatiha.